Son sistemde şu an son, gün, son günlerde ya ihtiyaç bir şey etmez evdir alabilirsin bir şey etmez arabadır alabilirsin bir şey etmez ihtiyaç ama ikincisine olmaz, olmaz. kesin harama girer. Şu an hocam günümüz sisteminde de banka e, öyle vaatlerde bulunuyor ki yani sen resmini cez veriyor yani alman için. Evet. Bu konuda ihtiyaç diye bir şey var mıdır faizde yoksa kesin haram mı? Yani bildiğimiz faiz kesin haram mı? Pekala efendim. Yönelterim inşallah. Doğunun Kalesi Erzurum'da selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Evet hocam. Birinci ihtiyaçla yani bir ev için, bir araba için bu asa çok sık duyuluyor. Böyle bir şey var mı? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Faizin haram olduğunda bütün İslam alimleri ittifak halindedir. Peki faiz ne zaman kullanılabilecek bir ruhsat haline dönüşür? Bu zaruret halinde mi dönüşür yoksa ihtiyaç halinde mi dönüşür? İslam alimleri faiz gibi kesin haram olan şeylerin kullanılma ruhsatına dönüşmesi için zaruret haline esas alır. Zaruret nedir? Kişi gerek kendisini gerekse bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, aile fertlerinin hayatlarının, hayatlarının tehlikeye düşmesi halidir. İşte bu aile hayatının veya kendisinin hayatının tehlikeye düşmesi net olarak açığa çıkarsa burada bir zaruret oluşmuştur. O zaman bu zarureti ortadan kaldıracak ortadan kaldıracak miktarda haramdan istifade edilir. Mesela misallendirelim. Diyelim ki 5 çocuğunuz var. 5 çocuğunuz var. İstanbul'a göç ettiniz. Bir sebeple göç ettiniz. Geldiniz. Bir türlü bir türlü ev bulamıyorsunuz. Veya alıyorsunuz diyelim ki 1300 lira asgari ücret alıyorsunuz. Bulacağınız evde 800 lira, 900 lira. İşinize gitmek için işte buldunuz. 200 lira da işinizi 100 lirada suya ve elektriğe veriyorsunuz. Size maaştan ne kaldı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Peki siz bir ay sonra kirayı ödemediğiniz vakitte ev sahibi kapıya dayanır? Muhakkak. Dayanır. 2 ay, 3 ay vermediğinize ihtar çekip sizi mahkeme kanalıyla boşaltır mı? Boşaltır. Nerede kalacaksınız? Tamamıyla açık ve net olarak tehlikeye ne yaptınız? Maruz kaldınız. Bir zaruret oluştu. İşte böyle bir zaruret oluştuğunda, böyle hı hı. bir zaruret oluştu. zarureti ortadan kaldıracak kadar bir ne yapabilirsin? Haramdan istifade edersin. Ortadan ne kaldırır? Ya yani şöyle mi hocam? Ben şöyle anladım. Ben misali vereyim Buyurun. bak ondan sonra net anlaşılacak. Siz gayri zaruret oluştu deyip, gidip bankadan 300 bin lira çekip, 4 artı birlik bir ev alamazsınız. Hah ben de bunu söyleyeyim. Zaruret ne? Size lazım olan ne kadar diyelim ki? 2 artı 1'lik bir evdir. Bu yani olsa almışken ihtiyacınızı 4 artı görecek. Yani. İşte ihtiyacınızı görecek kadar bu durumda bir çekersiniz faizi. Ondan sonra da zaman içerisinde o günahı en kısa zamanda kurtulmaya çalışırsınız. Ama hiçbir zaruret ortamı yok. E peki ne var? İhtiyaç. Ev ihtiyaç doğru. Bak zaruret değil. Ev bir ihtiyaç. Araba bir ihtiyaç. Zaruret değil. Niye? Çünkü... Bir insan ev almadan da kirada da yaşayabilir. Araba almadan da toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla işine gider. Ha, zorlanır? Zorlanır. Sıkıntı çeker? Elbette çeker. Ama bu sonuçta ihtiyaçtır. Zaruret değildir. Yani i̇htiyaç anında hiçbir şekilde kesin haram olan faiz gibi bir şey asla ne yapılamaz? kullanılamaz, Buna ruhsat da verilemez. Buna ihtiyaç halinde ruhsat veren kardeşlerimiz, Olabilir ama biz din işleri yüksek kurulu olarak, şahsım olarak ihtiyaç halinde faiz çekilmesine ve faizle gerek araba, gerekse ev alınmasına caizdir gözüyle bakmıyoruz. Zaruret olduğu vakitte, demin verdiğim misalde olduğu Bu gibi işte o zaman اَتَّرُورَاتُ قَدَّرُ بِقَدَرِيهَا diyor. Zaruretler kendi miktarlarınca takdir edilir. Kuralı gereği zarureti ortadan kaldıracak kadar Oradan istifade edilebilir, o ruhsattan yararlanabilir. Ama zaruretten çıkıp, almışız, ev bir defa alınıyor, o halde şöyle 4 artı bir alalım da rahatlayalım derseniz, o rahatlama kısmı size günah olarak yeter. Çünkü faiz öyle bir günah ki, ayeti i açık ve net, فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer faizciliği bırakmazsanız, Allah'a ve Resulüne savaş ilan edin diyor. Böyle bir gün Çok büyük bir için uyarı geldi. Müslümanların kesinlikle haramlardan uzak durmaları gerekir. İnşallah. E o zaman içimizde çok fakir var, çok ihtiyaç sahibi insan var. Bir sistem oluşturun. O sistemle ne yapın? Rahat rahat ihtiyaçlarınızı da görün. Bugün faize düşmeden devletimiz Allah beka versin, Amin. zeval göstermesin. Tokiyi açmış. TOKİ çok büyük bir imkandır. Asgari gelirle çalışan insanlarımız veya orta halli insanlarımızın TOKİ'ye müracaat ederek faize düşmeden çok rahat bir şekilde ev alma imkanları vardır. Onun için kredi çekmek zaruret değil bugün günümüzde kredi çekmek zaruret değildir. Niye? Alternatifleri var.